1506, numaralı konu, Hazreti Ömer'in Ebu Musa el-Eş-Ariye Kur'an okutarak dinlemesi, evet, Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş-Ariye, bize Rabbimizi hatırlat, buyurur ve sonra da onun okuduğu Kur'an'ı dinlerdi.